Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Martin Soul Biraz dandik bir şarkı ama bugüne kadar neler neler dinledik Onların yanında kral şarkısı gibi bir şey bu 8.05 saat yeni uyananlar varsa hemen o durumunu bir özet geçelim onlara Dışarıda serin bir hava var Yağmurlu belli Ama bunlar Kışın soğuğuyla Kışın yağmuruyla alakası olan şeyler değil Serin bir bahar sabahı, bahar yağmurları bekliyor sizi, ona göre hazırlayın kendinizi Earth Wind on Fire, September Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'dan bir kez daha günaydın ülkemize bulunan tüm dış temsilciliklere good morning esliyoruz Ve bu sabah Alman elçiliğine özel bir merhaba diyelim Good and diyerek hoş geldiniz efendim programımıza ya, Bienveni, bütün, ya bütün elçiliklere sen günaydın dedin Ege. Ya bir işte tanesini de, de bari bana bıraksaydın. Google ya yani. Lisesi farkı işte ya. Allah Allah. Yani bütün... Sen, fark. Tamam Azerbaycan'da bir şeydi. Günaydın da gene bir şeydi. <gülüyor> yani bütün elçilikleri kaptın ya. Şurada bir şeyimiz var. Good morning diyoruz. Pek çok elçiliği kapsıyoruz. E onu da aldın. Tamam abi. Tamam. Dün ya mecliste bu. açıklamalar yapıldı. Ben onları vereyim o zaman. Mecliste ne açıklamalar yapıldı? Ya sorma mecliste. Meclis bir Dün çok güzel açıklama günleriydi ya. Meclis bir insana mı hazırlanıyor? Nedir? Bir insan hangi güne geliyor? Pazar. Together. Dur ona da geleceğiz. All love me. iki kıtasız bir sloganımız olsun bir gün. Sevgili together. <gülüyor> Sevgi başka bir şey gülüyoruz slogana değil yani. yani şimdi, şimdi ona bakarız da ee, e, dur. ha Mecliste şimdi e, Oktay Vural bir açıklama yapmış. Hı hı. Öncelikle. Yani normalde hani Oktay Vural'ın açıklamalarını ve e, parti sözcülerinin açıklamalarını biliyorsunuz. Uzun evet. uzun konuşmuyoruz hı hı. yani. Ama yani e, özel olanlara da yer vermek lazım. Tabii ki bunlar tarihe not düşmek adına. Bir de yani bugün ayın kaçı? 26 Mart. 25 Mart'ta yapılan bir açıklama bu. Hı hı. Ee, buna kim inanır, kim inanır demiş. Nasıl bitirmiş olabilir? Soner Erlice dedi. Hayır. Ne kadar ne kadar şey üst seviye esprilerden bahsediyorsun. Kadir inanır demiş. Ama Soner Erlice da biliyorsun Kadir inanırın yeğeni. İşte o değil canım. Sen niye durupturken önündeki Hendek varken bir sonraki Hendek'ten atlamaya çalışıyorsun. Doğru. Atla şu önündeki Hendek'ten önce. O Hendek'ten atlanmış mı bu espriyle yoksa Hendek'in en derinlerine doğru düşünmüş mü? Oktay Vural atlı Ya bu biliyorsun Hendek'ten atlamak inanç meselesi. Oktay Vural atladığına inanmış ama oradaki gazeteciler Anladığım kadarıyla hendeyin diplerine doğru o dehlizlere <gülüyor> doğru <gülüyor> yuvarlanmışlar resmen. Orada yazık ki yani bir dolu gazetenin televizyonun muhabiri var. Böyle kameralar gitmiş, teyp'ler tutuluyor, fotoğraflar çekiliyor falan. Oktay Vural ne açıklama yapacak falan diye böyle hızlı hızlı notlar alınıyor falan. Ondan sonra böyle oluyor mu gazeteye? Buna kim inanır? Kadir inanır. <gülüyor> Böyle bir zangırdama bir şey olur Hadi Tabii yani. tabii hemen tükenmez kalem şeyleri sesleri çık, duymuş çık, çık, çık, çık, çık, çık. Açma kapama sesleri ee, Yani biraz aslında iyi tarafından bakmaya çalışacağım ben şimdi bu Yani açıklama. ben iyi tarafından bakmaya çalışıyorum ama hemen iyi tarafından bakınca da üzülüyorum yargı. Yani burada hep konuştuk işte Obama'yı seyrediyoruz falan filan Ondan sonra Amerikan seçimlerinin ile ilgili bütün dünya gibi biz de haberlere bakıyoruz Aman efendim liderler ne güzel şakalaşıyorlar esprili adamlar bizdeki siyasetçiler çok asık yüzlü bizdeki siyasetçiler niye espri yapmıyorlar derken hop yapılan espriye bak ondan sonra ben şey yapayım Leonardo da Vinci ondan sonra kim inanır kadir inanır yani bizim siyasilerimiz de espriler yapıyorlar. Üşüdünüz ama mı? evet üstünüz o zaman üstünüzü google earth mesela ne oldu ya şimdi Zombi, <gülüyor> yeni şey loop olmu buldum programı. Araya mı gireyim? Ben? Nedir ya? Ya ben ne zamandır bunu arabada tek başıma olduğum zaman kendi kendime yapıyorum. <gülüyor> Şunu dedim bir bundula bundula getirirsem Vur çıkarım dedim. Yani sen, Ondan sen sonra siyaset, siyaset dünyası açık. Çünkü <gülüyor> benim bildiğim kadarıyla yani daha doğrusu ee, ben hani çok iyi siyaseti çok iyi okuyamıyorum ama evet. yapılan esprilerin 20 yıl öncesinden geldiğini biliyorum. Bu benimki genç siyasetçi esprisi. Evet genç. Bu abi, bence bugünün esprisi olduğundan 20 yıl sonra siyaset dünyasında güzel etkili bir konuşma olacak. 20-30 yıl sonra doğru söylüyorsun. Genç siyasetçi olarak gireceğim ben bu işe. Valla ben e, genç siyasetçi olarak bilmiyorum ya yani, <gülüyor> şeyden çok korkmaya başladım ben. Ne? Hep eski espriler esk, eskiye göndermeler yapıyoruz ya. Evet. Dün bizim bahçede şey diye konuşanlar vardı. Orada da hop hop hop değiş ton ton diyeceğiz. Hey. Ya. Kim bunlar nasıl insanlardı? Yaşlı mı genç mi? Genç gördüm. <gülüyor> Genç değil ya yaşta işte yani or Tonton'u televizyonda seyretmiş onun değişmesine, onun dönüşümüne hayran kalmış birisi. Hop hop hop Değişti Tonton'u 2013 yılında. Hop hop hop değiş Tonton da çoğu eskilerden bir dizidir. Hani hiç yani, bilmeyen animasyon. Öyle bir animasyondu Dinliğiniz ki yani televizyonda oldu. bazı resimler çıkıyordu. Onun hareket etmesi için annesi babası çocukların televizyonu hareket ettiriyordu. O kadar bir ilkel animasyondu. Tonton, Değiş Tonton biraz daha şeydi değil mi? Musti'den falan daha Kompleks önce. Kompleks bir yapısı var. Aynı onlar aynı, aynı sezon, dönem. tabi. Birisi ben, Prime Bir de birisi Prime Prime 2'de. Musti Matrix gibi kalıyor benim gözümde. Değiş Tonton'un yanında gibi hatırlıyorum. Ee, neyse şimdi dönelim biz meclise. Meclis bizi 1 Nisan'a hazırlıyor. Hı hı, şakalarla esprilerle. Şakalarla esprilerle bir e, haftamız kaldı 1 Nisan'a. Ee, yani 1 Nisan'da patlatacaktım ben bu Google esprisini ama... Ama 1 Nisan espri günü değil ki. <gülüyor> şaka günü işte. Şaka günü. Yani, yani. şaka dediğin böyle... Onu ben güzel şey Şaşırtma, Şaşırtmalı şakalar. Şaşırtmaçlı şaka diyorsun da şaşırtmaçlı noktasına getirecektim ben. Bu espirilerde olacak mı bir Nisan programımızda? Olacak. Geç, i̇ki sene önce sırf bunlardan yaptık ya hatırlamıyor musun? Ben sırf şey şakası yaptım. Hayır onu ederim. boşluk boşluk bırakırsan Aa, o şaka işte sana. Stüdyo yandı şakalara şaka espriler yapacağız zannediyorum. Aa, onu da yapacağız Ben de. hiç öyle hazırlanmadım ki bir Nisan'a. Nasıl güzeldir ben hazırlık yapıyorum. Tamam ben de hazırlanıyorum abi. Hepimiz aslında Ama yanlış bir değişiklik şey adam, değişik adam İtalya'ya gitti hazırlanmak için bak Tamam şimdi. biliyoruz. Şaka yapmak için. Neyse bakın 1 Nisan'da göreceğiz o zaman. Şimdiden daha 1 Nisan'ın gerilimi oldu. İnsanın yani bütün espri yeteneğini bir güne sığdırmaya çalışmak maalesef keşke, bence çok saçma. Keşke her gün espri yapılsa ve son 3 gün espri yapmayı bırakın diyor uzmanlar 1 Nisan'a hazırlanmak için. Ben Mesela, yani 31 Mart gecesi nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Umarım bir ayaklanma. <gülüyor> <gülüyor> ya Seni Google dinçim, bunları... ya Google Earth, bu işler böyle. CHP Ardan Milletvekili Ensar Öğüt e, dün mecliste başka bir basın toplantısı yaptı. İthal tam... etin fiyatı e, düşmesin, ithalatçı zarar etmesin diye e, et balık kurumu depolarındaki yerli üretim etlerini piyasaya sürmüyor diye et fiyatları ile ilgili dikkat çekme amacıyla bir e, basın toplantısı yaptı. Yalnız bu basın toplantısını tek başına yapmadı. Ne var elinde sence? Girsola, antrikot, küçük bonfile. Düşün, küçük düşünüyorsun. <gülüyor> büyük, büyük düşün. <gülüyor> Ev gibi düşünmeyeyim mi? Ev gibi düşünme. Dana Meclis mı? Ya. Dana mı var? Dana budu. Dana budu. Dana budu ama bayağı budu. Dana pirzola mı but mu? Butu taşıyamaz ya kolay Nasıl değil. Nasıl taşıyamaz butu ya Ensar Öğüt sayın Öğüt'ten bahsediyoruz. Baksana. Hadi bakayım fotoğraf. Bak fotoğrafa bak. Ben orada bir tane belin üstü kadın görüyorum. Helikopter resmi işte. var. Evet o kadın değil işte o şey. O Peki. değil ya şu. Hmm, Oktaycım o kol. Kol mu? Hı -hı. Dana kol. Abi but diye getirmiş bunu dana budu. Yani teknik olarak şimdi tavuğun iki tane budu oluyor ya... ...dananın da bütün bacakları but deniyor ama... ...kolla but arasında iyice bir çizgi var. Ne var bunda butu? Sen nasıl anladın bunun kol olduğunu? Ee, ne baksana anlaşılıyor. A, dün ben kasapta çok enteresan bir şey duydum. Eminim ona. Bu <gülüyor> Ve merak içerisindeyim. Yani benim biliyorsun bir camia içinde gizli bir şeyler dönüyorsa... Böyle hani internet için şey diyorlar ya Bir internet bir de gizli internet var İnternetin altı seviyeleri falan diye evet. Kasap dünyasında da hiç öyle bir şey yok Zannediyordum varmış Süt dana efsanesi Süt dana diye var mı ya bir şey Valla birisi geldi dün Satışta var mı yani süt dana diye bir şey Bunlar süt dana mı dedi Nereden bulacaksın süt danayı falan dedi kasap adamı. Hadi ya Tabi yasak dedi sonra bana süt dana Ve o kadar bir andı şey oldum ki Süttenen sütten süt dan kesilmemiş dana yapmış demek kesilmemiş Dana yapmış evet. Yasak dediler bir anda. Ondan sonra da ben tabi ya. hayatımı süt danaya adamaya karar verdim. Şimdi köprü altına gideceğim bugün. Süt asatana dana. Satan adama. Çok E ne çok demiş? Et, et fiyatları ilgili. ilgili ben bugün kasaba gideceğim çünkü. Vallahi eti yediren özetle şunları söylemiş. Vatandaşımıza at, eşek, domuz eti yediren ve onun denetlemeyen anlayışı kınıyorum demiş. Elindeki budu da böyle sallamış. Budu niye sallıyor yani? O etkili olsun. Gazetelere çıksın diye mi? Şimdi kuru Vallahi kuru olsa çıkmış. takım elbiseydi bir adam fotoğrafı olacak. Ama elinde budu tutunca tabii, e, tabii. doğru. Doğru yani su biraz büyük bir şey almış ama. Yani böyle bir plastik tabağa küçük bir şey alsaydı et parçası. Şimdi mundar oldu bu. Bu nereye kondu? Odaya mı? Meclisin... Milletvekilinin odasında mı duruyor Bize bu? kemik lazım. Onun Yani etini alsınlar, kemiğini alsınlar şey yaparlarsa. Abi işte öyle ihtiyaç e, olana verseler neyse. Yani bize kemiği lazım, ona eti lazım. Ona işte 200 Ama öyle değildir yani. O değerlenir canım oradan bir şeyler çıkar yani. Zim bunlar olmaz diyorsun yani. Olmaz olmaz. İyi o zaman içimiz rahatladı. Şoklamışlardır rahat. onu zaten. Basın toplantısı yarım saatte hiçbir şey çözülmez biliyor. o tavuk atılır. olsa hemen bozulur sevgili dinleyiciler. Yarın öbür gün siyasete atılıp tavuk üstünden bir basın toplantısı yapacak olan dinleyicilerimiz varsa o tavuk mundar olur onu bilsinler. Ee, çok güzel bir şey. Meclis dün bütün olaylar meclisteymiş demek. <gülüyor> Meclis meclisle. kaynadı. Hayır, bütün olaylar mecliste değildi. Dün biliyorsun Bridge Together. Bridge Together. Bridge Together. Bridge Together. Biz de bayağı fayda katkıda bulunuyoruz herhalde İstanbul 2020 için. Vallahi bridge ben dün Biliyorsunuz sana söyledim. Together. Sevdiğim bir tane program var. Spor programı. Hangisi? Ee, işte bu NTV radyodaki program. Orada bu olimpiyatlarla ilgili konuşuyorlardı. Ondan sonra da sloganı bütün e, rakip ülkeler açıklamış. Tokyo, Paris falan filan. Ondan Madrid Türkiye'nin sloganı daha açıklanmadı. Acaba nedir falan filan diyordu. Oradaki yorumcular da şey diyorlardı. Kesinlikle kıtalar, mıtalar falan onunla ilgili bir bilgimiz var. Daha slogan yokken. Daha slogan yokken. Ben dedim ya kontinant geçecek ya bir şey geçecek falan filan diye. Bridge together. Bridge together biraz da şey gibi oldu. Yani yarın öbür gün olimpiyatlar için buraya dünyanın dörtlü tarafından insanlar gelirse, turistler gelirse. Onların buradaki sohbetlerinde karşılaşacakları İngilizceyle ilgili de fikir veriyor. Bridge together to three <gülüyor> <man Karere> I'm <with gülüyor> bridge together diyerek. <gülüyor> ne demek? Beraber köprü olalım mı? Bir sevgi köprüsü olalım mı? Beraber köprüler kuralım anlamında. Hmm. Köprüler yani... yaptırdım gelip biliyorsun, geçmeye. Biliyorsun İngilizce'de niyet çok önemlidir. Doğru. Yani o niyetle edilmiş bir ee, slogan Acaba bunu slogan. sloganı düşünürlerken şey mi dediler? Ya bu slogan böyle kısa bunun anlamını vurgulayacak. Böyle kaşlarını kaldırarak konuşan bir adama ihtiyacımız var mı dediler? O adamın eksikliğini koysalar ortaya zaten belki alırız olimpiyatları. Yani Bridge <gülüyor> ya Together zaten. diye kaşlarını kaldırmış bir adam mı acaba ihtiyaç olan? Öyleyse çözüm ne? Bridge Together. Bridge Together. Daha logosu falan çıkmadı ya. Çıktı <Gülüyor> mı yoksa ya? Ya ben Bridge Together logosunu ben söyleyeyim sana. Köprü mü? Böyle iki tane şey Avrupa Asya arada olimpiyat halkalarından bridge together. Yukarıdan görünüşü. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye. Çok güzel. Madrid çok güzel şey demiş ya. yaptırdım suyun içmeye. Şimdi, together. İspanya'da biraz şey ya Tokyo'da biraz nükleer olaylardan falan korkuluyor da İspanya'da biraz e, maddi durumlar sıkıntılı ya bu aralar maddi ama tesisleşme anlamında e, baya bir ilerdeler. Bize göre. Evet. %80'i tamamlanmış durumda neredeyse olimpiyatta kullanılacak işte altyapının. Tokyo'da şeyi... çok iddialıymış. Tokyo'da iddialıymış. Yalvarıyoruz iddialı... bize verin sporu bambaşka bir boyuta taşıyacağız teknolojiyle lütfen demiş. Vermezseniz. Herkes elinde samuray kılıçlı vallahi harakari demiş yani. <gülüyor> Tıslayıp dönüp yürüyeceğiz kendi şeyimize laf sokacağız size demiş hatta Tokyo. Ama benim şey kadarıyla var. yani ülkelerin şeyi de önemliymiş ne kadar istiyorlar ya, falan filan. Öyle tabii. En i̇şte. yüksek Türkiye Herkes hastası. Neden öyle olduğuna dair de benim bir fikrim yok. Ya ne, ben de çok neden istiyorum. Yani, ya. Ben neden? çok istiyorum ya ülkemizde olimpiyat olsun. Sokak. Neden istiyorsun abi? Bir can şenliğidir bir şey de. Teşekkürler yeterliydi bu yani cevap. 2020, 2020 yazında ne var? Ya, Planın var mı? Sen sadece yok, sevgili işler. Şey olimpiyat isteyenleri tenzih ederek Ege'ye soruyorum bu soruları. Kimse şey yapmasın. Sen sadece istiyorsun zaten Ege. Hep bana hep bana. <gülüyor> Ondan sonra bana olmayınca da dönüp gidiyorsun, küsüyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. O olimpiyatlar gelecek diyorsun. together!" diye bağırıyorsun. Sadece mı? istiyorsun ya. Başka bir şey. Sadece isteyerek olur mu? Olur. Ya olur ama yanlış olur. Ama onlar yani. onlar bizim Türk olduğumuzu unutuyorlar herhalde. Sen bize şimdi ver 4 sene de biz neler neler yaparız. Hmm. Tokyo evet. Olympics diye Vallahi bir şey yapmış. Vallahi Madrid Madrid'in temsilcileri ya daha doğrusu e, İspanyol temsilciler şey demiş. Ya demiş biz de tesis var %80'ini biz evet. tamamladık sizde de para var siz o parayı verin gelin İspanya'da yapalım hep beraber de hiç uğraşmayın burada tesis kurmak için falan diye böyle bir öneri getirmişler Tabii ama ne ilginç bir İngilizce. öneri İngilizce, İngilizce e, yaptıkları için Tokyo Japonlar böyle kalmış ne konuşuyorlar <gülüyor> anlamadık efendim <gülüyor> fotoğraf çekmişler siz tane neden tane. İngilizce bilen adam göndermediniz Ama canım övündükleri şey tesis mi yani versinler parayı ben bile kurarım ya tesisi. Olimpiyat sahası ne lazım ona? Bir tane koşu pisti bir tane direkt atlamak için kum. İki tane şey kum getireceksin. Oradaki çöpü de 70 liraya yaktırırım ben attırmam. Ondan Keşke sonra... sen bu şeyde olsaydın ya Komitede sen bir kayıpsın. Komitede olmaman. Ha, olimpiyat komitesinde olman, olmaman yani bence senin için küçük... ...komite için büyük bir kayıp. Ben mesela yani. olimpiyat komitesinde olsam... Aha. ...sırtıma dönmemi yaptırırdım. Aha. Ondan sonra... ...ya ne yapacağız falan filan derken... ...bir saniye beyler derdim. Masaya çıkan ayakkabılarımı... ...çıkararak tabii ki. Çünkü... ...ülkemizin hijyene verdiği önemi de... ...çünkü orada herkes... ...ülkesini temsil ediyor. Bir dakika beyler. Ondan sonra ayakkabılarımı... Ben fikrimi şimdiden söyleyeyim. Yani şu ilk sahneden... Kesinlikle çok güzel bir öneri <gülüyor> Olimpiyatların Gerçekten ülkemize gelmesi lazım Ondan sonra ayakkabılarımı çıkarırdım Masaya çıkardım ne oluyor evet. falan filan Türk delege coştu falan derken Ceketi hafifçe sıyırırdım Orada bridge together Bridge together e, Bence dünyanın dört milyonunda insanlar bridge together Madrid'in sloganı neymiş Neymiş çok merak ediyorum Geleceği aydınlat. Allah Allah! Daha yaban bir slogan var mı şimdi? He. Nerede köprüsü bunun? Şu anda Madrid'in yerel radyolarında konuşuluyor. Bridge <gülüyor> Together ne kadar güzel bir slogan. E tabii canım adamlar duvarları vuruyorlardır kafaları. Japonlar hele yani nereye köprü kuracağız? Tokyo'nun sloganı neymiş? Hoppa! <gülüyor> oppa Gangnam Style mı? Hiçbir şey yok. Tokyo unutuldu gitti ya. En son yani bu Çin'in coşmasından sonra... Tokyo diye bir ülke olduğunu unuttu insanlar. Hiç Japondan bahset Cümledeki musun? 19 hatayı bulur musunuz? Ha, hakikaten öyle. Bu Çinliler coştu. Bütün teknolojik piyasası. Çin'e Tokyo, Tokyo diye bir ülke yok. Olimpiyat komitesinden buradan. Japonya kalmadı. Ne kadar aklı başında bir insandı şu olimpiyat konusuna girmeden önce. Adam sapıttı. Şu anda sevgili dinleyiciler farkında mısınız? O kadar çok istiyor ki bu istek onu delirtti. Yani o aklı başında adam gitti... Yerine manyak, manyak <gülüyor> Bridge <British gülüyor> Manyaksı özellikleri taşıyan Bridge Tugader. Bridge diyen bir adam geldi. Tokyo'nun ya sloganında yarını keşfedin. Bunlar hep İngilizce tabii. Türkçe hep herkes yarına yönelmiş. Geleceği aydınlat, Geleceği yarını aydınlat. keşfedin. Çünkü neden biliyor musun? Bunlar kafalarında şey var. Yani zaten olimpiyat 2020'de. Yarını aydınlatırız, yarını aydınlatırız, yarını şekillendiririz. Ama biz ne diyoruz? Türkiye olarak 2023 Bridge <gülüyor> <gülüyor> Veya 2071'de versinler olimpiyatları o zaman vermiyorlarsa 2071 bring together vision sonuçta vermeseler 71 vizyonu bring together vermeseler de özür dilerler bence o zaman müsader <gülüyor> ayarlasınlar lütfen yani 20 milyar dolarmış İstanbul 2020'nin bütçesi bu 20 milyar dolar ne ne olacak ben bu kadar Her bağırdıktan sonra yüzde on desen bana bridge together yüzde çok yüksek ya bridge together yüzde anlaşırsın sen ben seni biliyorsam together forever diyoruz bridge togetherler adamlara geçiyoruz Hoppa. modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar açtık işte hayatı sizin buyurun efendim bridge together diyoruz ne Ve kadar güzel ee, Nurgül Yeşilçay Amerika'ya gitmiş de. Ne güzel geziyorlar ya. Bravo. bravo. <gülüyor> bir Fahir bir Nurgül Yeşilçay. Nurgül Yeşilçay. Yalnız bakın Fahir kimle fotoğraf getirecek? Bak Nurgül Yeşilçay'ın e, Daniel Radcliffe ki biz onu Harry Potter olarak Harry Potter. biliyoruz. E, onunla çektirdiği fotoğraflar gazetelerinin. Daniel gel mi demiş acaba? Bilmiyorum ya nasıl oldu bu nasıl söyleniyor? Herhalde bir sohbetten sonra mı? Biri mi gidiyor bir fotoğrafınızı çekebilir miyim falan diye. Fotoğraf çekinebilir miyiz dedi büyük ihtimalle. O fotoğraf gün yeşil şeyin oğlu da var. O da büyük ihtimalle Harry Potter hayrandır. Ne kadar sevinmiştir. Annem Dil Henif Potter, Harry Potter'la fotoğraf çektirdi. Ama bu Daniel Radcliffe'in de gözlükler olmayınca hiçbir şey. Gözlüğü olmayınca Harry Potter'la alakası şey. kalmıyor. Bir de büyüdü ya. Öliviz şeyde söyledik işte Oscar'larda. Hakikaten Cihan gibi bir adam olmuş. Büyüdü büyüdü. Bir fıçı bira. <gülüyor> <gülüyor> siparişten karakter tahlili. <gülüyor> ee, Nurgül Yeşilçay ile ilgili Nurgül Potter demişler. Fotoğrafın altına. Biraz bırak. zorlanma olmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ee, Harry Potter'la beraber. Harry Potter'dan bildiğimiz Daniel Radcliffe le. Neyse teknoloji alanında bazı gelişmeler var. Ee, Nurgül Yeşilçay'ın günü. Bugün Daniel Radcliffe çektirdiğim fotoğrafı gazetecilerle paylaştım. Bana Nurgül Potter dediler. <gülüyor> Bana nörgil patır dediler. Bugün o yine nörgül patır hala diye yazmış. Nerede Teknoloji ile ilgili dediğim cep telefonlarıyla gülü. Cep telefonları. Cep telefon <gülüyor> dostum. Teşekkürlerim. Çünkü espirinden sonra anladık ki hala bu espriye gülmek için <gülüyor> bekleyen insanlar varmış. O yüzden vardı be ya hatırlayanlar olmuştu. Boşluğu hemen özellikle. dolduruyorum. Valla sağ olsunlar. Cep telefonu dostumu ne olduğunu da hatırlattılar bize Onu ilerleyen günlerde açıklayacağız biz de 2003 yılındaki reklamları açıklayacağız ama Şimdi cep telefonu öncelikle en büyük sorunlarından birine Bu akıllı telefonların Sarj O baya büyük sorun Biraz küçüğünü düşün Biraz küçüğünü yeterince akıllı olmamaları mı? Değil yere düşmesi Doğru yani daha doğrusu telefonun sorunu değil bu yer çekiminin sorunu efendim. Yani hayatımızda bazen de zorlaştırıyor yer İnsan çekimi dediğimiz şey. en büyük sıkıntısı yer çekimi. yer çekimi maalesef. Doğru yani çoğu zaman sıkıntısı. Birçok zamanda da işe yarıyor onu da ne yalan söyleyeyim o yer çekimini de lehimize kullandığımız pek çok alan var. Mesela mesela paraşüt. <gülüyor> mesela paraşüt mesela duş. Banyo. Doğru. Mesela bunlarda hep yer çekiminin avantajlarını kullanıyoruz. Ama cep telefonu, akıllı telefonun e, yere düşmesi konusuna bir e, çözüm, çözüm bulunamadı derken bulunuyormuş. <gülüyor> bulunuyormuş. E, ne yapacak? Cep telefonu ekranları artık kırılmayacak. Bundan sonra ne yapacak? Gaz çıkaracak telefonlar. Tam böyle yere, <gülüyor> yere düşeceğini anladığı zaman telefon... Onu nasıl Gazla anlayacak? şey tekrar elimize mi gelecek? Roketleme sistemi mi kurulur? Gaz yastığıyla gazlı değil hmm. Eli, eline gelmeyecek. Yavaş düşecek yere. Mesela hani böyle bir şey düşer de ayağını böyle, böyle koyarsın ya Bu Apu adeyerek mi? Apu diye böyle ayağını koyarsın. Eğer şanslıysan ayağın üstünde sektirtirsin. Mesela onu oradan sektirip hele de böyle bot tipi bir şeyin varsa ayağında böyle yumuşak bir <gülüyor> zemin oluşturacak bir şey varsa ondan sonra oraya seker düşer ya Evet ne yapıyorsun? Yarı yarıya azaltıyorsun yere düşme. Şiddetini. Yani. Ama benim fark ettiğim bir şey var. İnsanların çoğu cep telefonlarını onları kurtarmaya çalışırken zarar veriyorlar. Mesela yani işte ne bileyim belli bir hızla düşen bir telefon düşün. Onu bir tutacağım diye bir el hareketi yapılıyor. Daha şiddetli bir şekilde iki tarafa vuruluyor. Yani yakalayayım derken bir vuruyorsun telefona. Daha şiddetli bir şekilde masaya çarpıyor işte dolaba çarpıyor. Hem oraya çarpıyor hem yere çarpıyor. Yani ne diyorsun? Bırak yere düşsün. Tutamayacaksan tutuyormuş gibi ya yaparak köpek, şiddeti arttırma. O da yani senin bu söylediğin de köpekten korkan bir adama hakikaten köpek sana doğru koşarken çömelip otur demek gibi bir şey. Yani onu o, o süreyi planlayamazsın yani onu demeye ha, çalışıyorum. Değil. Eğer o örnekten gidersek bu şey gibi oluyor. Köpek sana doğru koşmaya başlayınca koşacağım diye tam köpeğin üstüne koşmak gibi bir şey. O can beceremeyeceksen ters tarafa koşmayı hiç koşma. Çömel belki bir şansını arttırırsın. Köpeğe doğru koşmak çok mantıklı yalnız ya. Köpek ne yapacak acaba o zaman? <gülüyor> o zaman ne oluyor işte, kardeşim? Bugüne diye. kadar yapılmamış bir hareket olduğu için yani hakikaten şey olabilir. Hele şey sürü de, köpekse birbirlerine bakarlar. Alfaya bakarlar. Ne yapıyor bu adam? Şey diye düşünebilir. Ne yapıyor bu adam? Ne yapmamız lazım? Bir nerede? dakika beyefendi biz bir karar verelim size ne yapacağımızı. Çömelsizeydiniz çünkü biliyorduk ne yapacağınızı. <gülüyor> Tahmin ettiğimizden daha çabuk ısıracağım sizi deyip Böyle bir şey de olabilir yani ama değişik tabi o, o bugüne kadar dünya üzerinde yapılmış mıdır bilmiyorum ama bu e, gaz çıkaran daha doğrusu gaz yastığıyla yere daha yumuşak düşme, düşecek olan e, cep telefonları yakında hayatımıza girecek patente alınmış çünkü bu tam kameranın yanından böyle ps diye böyle bir şey pardon iphone gazı var mı <gülüyor> diye basacağız mı gaz mı basacağız telefonu evet ya nasıl olacak o bir bir şarja bağlanacak bir de tüplere bağlanacak. Hava yastığı gibi olur herhalde. Mesela bir kere hava yastığı açılınca arabalar sonra tekrar şey Tabii. oluyor ya. Bir tamire gidiyor, bir şey oluyor. Bu da böyle bir kere sızlayınca ondan sonra süper... telefon olacak. Ne güzel. Hadi bakalım. Bir de bir şey daha çıkmış cep telefonlarıyla ile ilgili. Şimdi de yeni bir şarkı çıkmış. Yani saçma sapan kıl oldum abi diye şarkı çıkmış. Bridge Together'dan dolayı oluyor sevgili dinleyiciler. 20 yıl öncesinden bir Türk pop müziği eleştirisiyle karşınızdaydım. Teşekkür ederim. Ve Türkçeyi bozuyorlar. Ben de, ben de girdim. <gülüyor> Çukura ben de girdim. <gülüyor> bir daha bir program olursa adını Sabah Çukuru koyalım. Merhaba. <gülüyor> Bu sabah yine sizi Çukur'umuza davet ediyoruz. Hele o özel radyolar yok mu? Onlar da Türkçeyi bozuyorlar. Maalesef. Buyurun ne çıkmış başka? Uyu, uyu, uyku daha doğrusu. Biraz daha iyi ifade <gülüyor> etseydim kendimi çok güzel radyoci olacaktım. <gülüyor> Sleep If You Can isimli e, bir uygulama bu. Uyu, uyuyabiliyorsan. Uyu bakalım sıkıyor sıkıyorsa uyu demiş. Hı hı. Aplikasyonun adı. E, susturmak için yatmadan önce alarmı kuruyorsun ya. Evet. Yatmadan önce senden bir e, fotoğraf çekmeni istiyor. Hatta e, fotoğraf çekmeni istiyor. Birlikte çektiğin bir fotoğraf mı? Birlikte çektirdiğin bir fotoğraf olabilir. Bir duvar fotoğrafı olabilir. Evet. Ondan sonra sabah çalıyor alarm istediğin saatte. Tamam. Ee, ne zamana kadar susmuyor? O fotoğrafın aynısını çekinceye kadar susmuyor. Diye. Mesela mutfakta su içerken çektim fotoğrafını. Sen illa çek. kendi fotoğrafını mı çekeceksin? Aha. Çek başka bardağın, bardağın dolu sonra tarafını Instagram çek. İnstagram'a mı koyayım? Bardağın dolu tarafını çek. İnstagram'a koyayım. Keyifli bir bardak su. Ben, yorum yazacağım, <gülüyor> Keyifli bir bardak su. Hemen onun altında da yorum. Aa canım benim de canım çekti şimdi. Ben öyle yapmam. Ben mesela hemen ayağımı uzatırım. Bardağın yanına öyle çekerim. Ayak mı? Keyfim çok yerinde anlamında. Canım ayakların Bak çok tatlı çıkmış diye ben hemen yorum yazarım. <gülüyor> çok güzel olur. Ondan sonra neden öyle ayağımı koyuyorum? Canım bir harikası. O bir... <gülüyor> O bir eleştiri falan değil. Neden? Çünkü ayağını bardağın yanına koyabiliyorsan zaten uyanmışsın demektir. Tabii doğru. Uyanmışsın demektir. Onu tekrar ben koyacağımı garanti altına alıyorum. Sabah kalktığım zaman tekrar koyarak aynı fotoğrafı çektiğim zaman ne oluyor? Alarm susuyor. İşte bu ev sabah sersemliği ile ilgili bir şey. Yani alarm çalıyor. Sanki o alarmı sen kurmadın da bir geldi gece sinsi sinsi kurdu. Sen Tatlı tatlı uyuyup işe geç kalmak istiyordun da bütün planlarını alt üst ettiği gibi bir davranışımız oluyor sabah çalan alarma. Doğru. Halbuki alarmı kuran da bir insan. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, sen okula... Abbas güçlüyle genç bakışa katılıp bu yorumu yapmak istiyorum. Evet genç arkadaşımız. Alarmlara sinir oluyoruz ama alarmı kuran da sonuçta bir insan Abbas Bey. Teşekkür ederim de katılmadan niye şimdi sen Probosunu bunu yaptın? yapayım dedim. Bravo. Çünkü orada mikrofonun verilen saçma yap, saçma konuşuyor biraz sonra şarkı alalım. çalacağız reklam çalıyoruz. git tuvalette. <gülüyor> güzel aynanın karşısında yap ya orada yap yani. Hayır bur <gülüyor> yani pişirmeden geliyorsun burada güzel. da yavan oluyor. Salonda da güzel bir alkış alırım ben orada. Alarmı kuran da sonuçta bir insan diye. Sonuçta Abbas güçlüğüyle genç bakış biraz da böyle protestoların olduğu falan da bir program ya. Ben şu anda seni ona hazırlıyorum. Bağla. evet. Git Arkadaş, başka yerde yap Lütfen bir susar mısınız? Abbas Bey o zaman e, Alarmı kuran da bir insan anlayana Yeterli ee, Sen okula giderken zor mu kalkardın? Ben çok zor kalkardım Yani annen şey der miydi? Ya da annen kim kaldırdı Babam seni? Babam kaldırdı Baban şey der miydi? Akşam bu saatte kaldır diyorsun sonra sabah kalkmışsın falan gibi Yok o kendi kalkıyordu zaten bizi de kaldırıyordu Soru, Soruyu anlamayan radyocu yakalandı <gülüyor> Çünkü <gülüyor> her sabah adam şey mi diyecekti yani <gülüyor> Soru Soru Yavrum E sen demedin mi bana Okula gideceğim beni kaldırdı. O Zelen'in fahirle annesinin ilişkisi <gülüyor> Her sabah sonra yalan söylemek zorundaydı Bugün radyo yok anne bırak beni ya falan diye yalan söylemek zorundaydı Bizim belliydi Baba bu hafta ben her gün okula gideceğim Tamam yavrum diyordu Ondan sonra sabah bir daha tartışmasını yapmıyordu bugün, bugün mü gidecektin Ne zaman gidecektin Yok ya yani böyle bir şey var ee, sende sen, sen olmamış olabilir ama geçen de ben bir arkadaşımda da gördüm onu. Annesiyle sohbet ederken arkadaşım da yanımda. O, o da aynı şeyden şikayet ediyordu. Öğrencilik yıllarında sabah beni şu saatte kaldır deyip ondan sonra sabah bir saat sonra kalktığından ve e, bağırıp çağırdığından kalkarken. Yani işte tamam kalkıyorum tamam kalkıyorum diye orada biraz anneler babalar şey yapıyor. Ee, zorluk çekiyor ya. Evet, yani maalesef bu, çok sıkıntılılar. Şimdi yani bu e, şey durumu, bu alarmlar, telefonlar falan filan şey oldu. O da bitti. Ana babaya karışları da bitti. Şu anda gerçi ne lise öğrencisi tabi annesi babası kaldırıyordur herhalde değil mi? kendine. Böyle siz mesela Halin'i kaldırırken şey yapıyor musunuz? Alin bizi kaldırıyor genelde. Bizde alarm falan kurulmuyor çok uzun zamandır. Süpermiş. Evde bir çocuk Ya bebek al diyor ya Ali'nin uyanıyor hadi falan diye. Ondan sonra günümüze başlıyoruz. Yani Ve o... Biraz böyle şey yaptıktan sonra e, gece yatarken bazı temennilerle kurduğumuz saatimizi kapatıyoruz. Kahvaltı sırasında mesela alarm çalıyor. Biz zaten kalkmıştık falan diye böyle tavırlı bakarak kapatıyorsunuz <gülüyor> değil mi telefonlar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yeni şey oluyor gerizekalı falan diyoruz. Emlak fiyatları ile ilgili bir Emlak dosyamız var. Emlak fiyatları Bridge onu bir, Together. Onu bir toparlayalım. Ee, ondan sonra dosyamızı toparlayalım. Tekrar buraya gelelim. Bridge Together. Bridge Together. Emlak fiyatları mı Bridge Together mı? Bridge Together şey değil parolamız değil mi? Evet. Her reklamı gidişte. Her, bridge Together. Bridge Together diyeceğiz. Daha together. reklam zamanı değil ama bridge. madem Bridge Together, Bridge Together. Bridge gülüyor. Together. Modern Sabahlar Modern Sabahlar ne kadar güzel bir şarkıydı sevgi dinleyiciler. Umarız hepiniz bu şarkıyla keyifli dakikalar geçirdiniz. Evet bu sabahki keyifli kelimesini kullanım hakkımı bir tane kaldım. Kullandım herhalde. Keyifli dostuma günaydın diyerek. Teşekkür gülüyoruz. ederim. Günaydın. Ee, ama bir şey soracağım. Senin günlük mü keyifli günlük. kelimesini kullanmış yoksa günlük. program için mi var sadece? Günlük. Benim de günlük de çünkü esen program için dedin. Yani Tabii ben mi? program dışında kullanmıyorum ki zaten. Ha öyle mi? Tabi. E o zaman günlük dediğin program. program, program Dur de. evet. Benim günlük ya. Hayır, kaç, sen, sen program... seni, e, kaç tane kullanma dört. hakkın var? Programda dört. Doz mı olur abi? Yok keyifli sabahlar diye başlayalım. olur senin. yani. Ha? Öyle özel sabah. Bak, mesela Hı. şu anda hakkım bittiğinden tam örneği de veremiyorum. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> sen hakkındakini bana hissettir ben söylerim. Yani sonuçta benim şu anda üç tane hakkım duruyor. Keyifler olsun diyorum o zaman. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Fırat Çelik. Hakkını yemeyelim Fırat Çelik'in. Fırat Çelik'in de deniyor Radcliffe'le fotoğrafı var gazetelerde. Fırat Çelik kim? Daniel Radcliffe, Harry Potter. Fırat Çelik, e, Fatma Gül'ün suçun edeki... Saçlar mı? Sağlıklı saçlar mı? Değil yok. o Şey derdim o zaman. O nereden, onu başka nereden tanıyorduk ya çocuğu? Fırat Fır Çelik dizilerde oynuyor. Fırat Çelik şey ya. Hmm, Fatma Gül'ün nişanlısı. İlk ilk şeyi kötü adam. Neydi? Kötü mü, iyi mi o? Ha, tamam Gidip tamam. Gelen tamam. Adam. Zayıf adam, zayıf karakter. Öyle de demeyelim yani de. Zorla nişanlandırılan değil mi? Zorla nişanlandı. Ben nişanlandırılan... hiç katmak izlemedim. Ben izlemedim. Ben de, izlemedim, ben de ona mi? cevap veremiyorum. Hani ilk başta orada kötü adam vardı. Birbirini sevenler ilk bölümde böyle bir şeyleri Mustafa Mustafa Mustafa ismini hatırladım da bir netleşti. <gülüyor> En azından biz biraz netleşti. <gülüyor> o da, Red onun da Harry Potter'la fotoğraf var. Ee, 30'er bir... dolarda 60 dolar almış, iki poz vererek vallahi. Cliff. <gülüyor> Atlamayalım diye onu da hatırlatalım. Bu arada. Can we photo? Yes please. 30 dollars. demiş. Tabii canım. O zaman benzeridir o kendisi almaz ya. Benzeri de 15 dolar yani. Bu şeyin akkor sorunu vardı. Ne oldu acaba geçti mi o? Ben Uzred Cliff'in. E. Öyleyse kendisi de alıyor olabilir. Yani middi resmen o zaman ne <gülüyor> bir demiş. Bir alışveriş merkezinde düzenlendi, düzenlediği bir araba çekilişi vardı Ankara'da. <gülüyor> ee, bu yılbaşı için mi yoksa nedir bu ben takip edemedim. Sizin yoğun olarak gittiğiniz bir alışveriş merkezi bu. Ha evet bir, evet uzun zamandır arabalar duruyordu orada. Arabalar duruyordu. Arabalar sahiplerini bulmuş. Ne güzel. Ee, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Milan Zakar otomobili kazanmış. Büyükelçi İlkeniz <gülüyor> çok güzel mi demiş? Valla buraya göreve geldiğim için çok mutluyum Ve demiş Zuhakir olmalı. Dışişleri bakın ne yapıyor bu adam arkadaşım ya falan demişler mi? Efendim tamam, gidiyorum kendi paramı harcıyorum. O da yarım saat 45 dakika kuyrukta bekleyerek faturalarımı işletiyorum hakkımla kazanıyorum. Kendisi diyor. mi işletmiştir acaba yoksa şoförü falan mı şey yapmıştır ya? Valla herhalde şoförü falan korumalarına mı yaptırdın ne, yaptı, ne yaptı? Öyleyse mi? çünkü yani onların da şeyi vardı yani. Onların da arabada hakkı var, Sırayı bekleyen varsa. Hatta elçiliğin de hakkı var. Eğer elçilik imkanları kullanıldıysa gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne dersin güle yani. Güle güle kullansın. Büyükelçi Zakar ve diğer talihlere otomobilleri teslim edildi. Ama büyükelçinin fotoğrafı arabayla beraber fotoğrafı çekilmiş. Ve Minnettarız diye şey afiş yaptırmış. <gülüyor> gazetelere çıkmış. Hakikaten 5 kişiden biri olmuş. Ee, yani çok mutlu ya. Güle güle, güle, kullansın. güle kullansın. Ne diyelim? Hakikaten. Ee, şans. Şimdi de kupon biriktiriyorum demiş. Televizyon alacağız demiş. Üç boyutlu dünya atlası alırsa demiş. Başka neler olmuş? Hollywood, Hollywood'da seksisten soğudu yapımcılar diye bir e, araştırma var. Doğru oldu. ama biz bunun farkındayız. yani Uzun zamandır dine film yok diye söylüyoruz burada. Hiçbir şey görmüyoruz. Hiç. Hiçbir şey. Yani ben uzun zamandır sinemada gitmiyorum ama şu anda sinemadaki filmlere şöyle bir baksan hiçbirinde bir şey göremeyeceksin. Resmen. En fazla işte bacaklarını falan görüyorsun bir takım insanlar. Eskiden öyle miydi o video döneminde? Öp ne ne filmler öpüşmeli sen... filmler vardı ya? Öpüşmeli efendim bir en basitinden bir şey sayısı olur adamla kadın böyle maceralardan sonra güvenli bir ortama geçerler kadın böyle o e, boğuşmaların falan işte kaçışın e, stresini atmak için bir soyunurdu bir sırtını gördü adam gizlice falan böyle bir şeyler olurdu o bile kalmadı ben diyor kapıyı kilitliyor ben üstüne bir dökün falan diyor kadın ne bir duşta buharın arkasından bir görüntüler falan bunlar zihnimize en azından sırt gördüm. görmek istiyoruz mu diyorsun ya yani bir şey yani. görelim ben, arkadaş ben anlamadım hani en azından kalmadı. sırt görmek istiyoruz Sevgili adamlar yapıcılar. da diyor ki Hollywood eğer çok meraklıysanız öyle çıplak insanları görmeye sanat filmi seyredin diyor. Pardon da sanat filminde de affedersin yani böyle bir şişman şişman adamlar yaşlı yaşlı kadınlar bunları sevdim. Ben bir tane sanat filmi seyretmiştim lanet ettim o sanat filmini hem de hiç alakası yoktu böyle bir tane adam seyrediyorsun enişten gibi bir adam vücut hatlarıyla. Şanlı'da enişten dedim bir rahatsız oldum yani. Hayır, öyle bir adam işte yani hepimizin eniştesine benzer boy, boyuyla kilosuyla falan filan bir adam geliyor filmde hiç alakası yokken donlarında çıkararak yatağa yatıyordur. Sen Allah karesini böyle sanat filmi olur. Mu? Ama sen takip etmiyorsun yani Ankara'da ne kadar güzel festivallerimiz var. Onlardan Ama seçeceksin abi. Ama festivallerde. Onlardan seçeceksin öyle kitap gibi katalogları oluyor artık onların yani. E, katalogları koymuyorlar bakacaksın. ki işte falan. Koymuyorlar biraz emek ister zaten. Bakacaksan Falanca'nın açılış filmi bilmem ne ödüllü, ödüllü genç sinemacının yeni filmi falan filan koy işte ona bir tane uzun uzun yazmaları da şöyle memeler var şöyle bacaklar görünüyor tam komple falan haricinde her şeyi yazmalarına gerek yok bir tane oraya bir şey koyarlar küçük bir logo artık ne olabilir orada bilmiyorum da bir erotik bir göndermesi olan bir şey seçilir filmin yanına koyulur nasıl macera bilmem ne falan diye yazılıyor evet işte mesela dram erotik ya sen, daha doğrusu dram ama açık sahnelerde var. Sen mesela e, şey yani hiç festival takip yani festival izleyicisi olmadığın içine gel Ben yani en büyük şeyde, festival izleyicisiyim. Işte Break Together. Yanlış izliyorsun. Yani mesela sen neye bakıyorsun konuya bakıyorsun özete bak. Onlar değil yönetmene bakacaksın. Yönetmene bakacaksın. Yönetmenin önceki filmlerini sonra gideceksin. Başka bir yerden araştıracaksın. Bu adam meraklısı mı? Meraklısı. Istiyor? Çünkü o bir şeydir. O bir e, kalemi gibi bir şeydir yani bir yazarın. Ama şimdi, yani o. Çok özür dilerimdi biraz da herkes böyle festival kurdu olmasına gerek yok. bu festivali organize edenler biraz bizi anlasınlar. Kaç defa biz radyomuzda festival komitesini ağırladık. Komite oturur. Açık mı film? Var mı sahne? Yani falan. söyle işte. Abi, o, o ona bakmıyorlar. Yoksa sahne istiyorsan bunu seyredeceksin diyeceğim. Ona da bakmıyorlar işte. Yani o yüzden sen şey yapamıyorsun. Yani tatmin edici bir cevap bulamıyorsun o kataloglarda şeyleri. Ben sana gidiş yönü söylüyorum. İster uy, ister uyu. Yani... yani yani bin tane adamın filmini mi Seyretmeyeceksin. Değil. Bakacaksın şöyle bir. Önceki Nasıl? filmlerine bakacaksın. Atleya, o sana atlayamama. fikir verir. Yani bakacaksın bilgisayardan bakacaksın. Bir IMDB'ye gireceksin bakacaksın. Ne yapmış? IMD, Kimle IMDb oynamış? Var mı? Bu bu mesela bu tip filmlerin şeyleri var. Kompetanları var. Oyuncu olarak söylüyorum. Mesela, mesela Tarantino'nun işte klasik oyuncuları. Mesela, kadrolu Tarantino, oyuncuları. Tarantino'da bugüne kadar bütün filmlerini seyretti. Hiçbirinde görünmüyor bir şey. En son çok affedersin. Django. Unchained'de de gördük göreceğimiz. Ne gördük Tuzangol'a? Asıl yüzünü gördük. Ha ters bakış açısıyla. <gülüyor> ters, ters. Abbas Güçlü ters bakışı gördük orada. Başka <gülüyor> hiç hiç görmedik yani. Ters bakış, filmlerinde. Şeyde Pulp Fiction'da... Yok canım hiçbirinde var bir, bir, şey bir şey yok. Var mıydı bir şey diyor. <gülüyor> yok muydu ya? Tabii tabii hiçbirinde yok. Biraz Kill Bill'de dar kıyafetler vardı. Dar kıyafetler <gülüyor> vardı. <gülüyor> bir o var. <gülüyor> Artık <gülüyor> Jackie Brown'da da var biraz öyle. Dar da böyle da ölemiyordu bayan sarap <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesinde de Diz üstü etek vardı Arkadan bir kadın geçiyordu Onun... için hani adam motosiklete binecek ya Oradan hatırladım. kadın, kadın evet. çıkıyor bir tane Çamaşır O eğiliyor baya böyle yakın Baya görüyor <Bayağı göllüyor. Daha gülüyor> Bir tane de şey vardı ya o Tarantino filminde miydi Misafirliğe gidiyorlar da Kadın geliyor çay verirken Böyle <gülüyor> bluzunu tutuyor Eğilince <gülüyor> <gülüyor> Breakfast at Tiffany's. Böyle görünmesin Kahve meğer görmesin diye. Böyle durur <gülüyor> musunuz? Diyor. Ve Elisama böyle şeyini tutuyor. Bluzunu yapıştırıyor. Tam bluzunu. Ben olsaydım ne yapılırdı? Tarantino değil miydi o? Ha bu arada şey işte o klasik böyle tam eğilecek ama tepside de çok Audrey çay Hepburn, var diye. Audrey Hepburn'dü o. Ya yani kapatıyor böyle göğsünü ha. ama tepsi ağır geliyor <gülüyor> tekrar tekrar <gülüyor> bırakıyor falan. Orada herkes şey oh. yapıyor falan. Oh, <gülüyor> o i̇şte Allah böyle Allah filmler vardı bir zamanlar. Şimdi hep karton bardaklarla tepsiler falan filan. Hep hep öyle. Göremiyoruz, göremiyoruz. Hollywood ne demiş? Hollywood seksten soğudu demiş. Ee, mesela temel içgüdü. 9,5 hafta. Kalmadı böyle filmler. Bunlar filmde. artık e, mazide kaldı. Şimdi e, yüksek Aile bütçeli. filmlerine yönelik. Yüksek bütçeli filmlerde seks... Acaba seks sahneleri ucuz olduğu için mi? Hani yüksek... Film yapalım. Yüksek bütçeli film yapalım. O yüzden de yani seks yaparsak şimdi seks saniyesi Güzelmiş. koyarsak bütçe düşer. Kudaki Kardeşim... şeye yansır falan gibi böyle bir şey mi var? Nedir hani yani? Roket atsınlar. Mesela hani roketin tepesinde. Bir... İlla bir masraf çıkarmak istiyorlarsa. Ha anladım roket yüksek, uzayda. Yüksek bütçeli film. Bir de yani... O da yapıldı ya. Emmanuel uzayda diye şey yapılmıştı. Hadi canım yapıldı mı? Tabii var öyle bir şey. Gerçi onlar da bayağı bir düşük bütçe oluyor. Stretch foliyorlar efendim yağlı kağıtlar. Sen gerçekten çıkılsın diyorsun. Yani gerçekten mesela... Sinemanın ruhunu değiştirsin, <gülüyor> değiştirsin <gülüyor> diyorsun Bir yani. Garip oldu. Çocuklar seyretsin diye yapıyorlar filmleri. He. Yani mesela Karaalip korsanlarını düşün. Evet. Yani o Disney'in filmi olmasaydı o korsanların birkaç güzel kafa kesme sahnesi... Yani o da kalmadı şimdi. Erotizm kalmadı taraftan da hiç ben kelle uçurma sahnesi görmüyorum şeyde. Eskiden Conan filmlerinde ne güzel böyle. Kafa kesilirdi. Yuvarlana yuvarlana kameranın önüne gelirdi öyle sahneler de yok. Vallahi şöyle e, söyleyeyim acaba yapılan araştırmalara göre 8 sahnenin bulunduğu ve gişede büyük başarı kazanan son film 97 yılındaki Titanic'miş. Titanic'teki bu açık sahne ne vardı? Arabanın camı buğulanıyordu. Oradan tutunuyordu camı böyle siliyordu. Dışarıdan geçen kamyonotlar Bir o var. <gülüyor> bir Baş... o var bir de <gülüyor> bir de dans sahnesi var. <gülüyor> o dans ederken biraz etekler açılıyordu falan. Ha, o mu Ama acaba ne vardı Titanik'te ya? Ben hiç şey yoktu ya. Bir poz verirken bir şey var. Arkadan böyle geliyordu. Arkadan. <gülüyor> <gülüyor> o saniye hatırlıyorum <gülüyor> Sevgi diniciler görüyorsunuz. Filmleri nasıl hatırlıyoruz? <gülüyor> bir dans şeyi var, bir öpüşme sahnesi var, bir o buğulu şey Pohlanmış daha doğrusu. Pohlanmış ama. Pohlanmış araba içi ne <gülüyor> tutunmuş el. Orada görülüyor. da yani ne olduğu belli değil ki. Yani soğukta arabada hohlasa canlar. Senebe sen daha iyi abi. Tabii ki seni bir şey oturup açıp sesini izlesen, sesinin şifrelenmediği yıllardan bahsediyorum. Hiçbir şey kalmadı vallahi televizyonda. sen daha iyi. Izle. Zaten televizyonda izleyemiyoruz her şeyi böyle bir buzlu şey oluyor falan filan. Sinemada gidelim böyle bir güzel ne kadar güzel adamlar var, ne kadar güzel kadınlar var. Yani sadece erkekler istemiyor ki çıplak kadın görmeyi. Kadınlar da erkekleri çıplak görmek istiyorlar. O da yok. Şey diye düşünüyor anladığım kadarıyla yapımcılar. Yani seks sahnesi koyarsak biz erotik sahne koyarsak gişede başarısı düşüyor diye şey yapıyor. Ya Çünkü öyle bak 97 e yılına Yani 17 yaş altını kaç? 12 yaş altını tamamen atıyorsun bir anda. Ne kadar güzel ya. Bunu araştıran adamlar varmış. Biz böyle konuşuyoruz ama İngiltere'de seks sahnesi fi, e, içeren filmlerin oranı 2001'de %12 iken 2000 e, biraz yanlış mı araştırmışlar. <gülüyor> Yine 2001'de %8'e düşüyoruz. Herhalde 2011 bu. Yani 10 sene içerisinde e, %3'lük bir düşüş var. Nasıl %'ye vuruyorlar bunu ya? En son bence James Bond'da gördüm biraz. Kadın vücudu. O da böyle bir zifte mi kaplanmış bir şeydi yani. Düşün. Onları sayacak olursan X-Men'de de var. O Mistik. Ha evet o da dar. <gülüyor> o Mistik de bayağı dar giyiyor. Dar kıyafetler. <gülüyor> Geldiğimiz noktaya bak. Hani daha özgür, daha güzel <gülüyor> bir dünya <gülüyor> alacaktı. Yok. Daha kıyafetlerden medet umar hale geldik. Bitirdiler. Ondan, sonra da bitirdiler. Ondan sonra herkes porno manyağı oldu. İnternet pornodan geçilmiyor. E sen arada filmleri şöyle bir, bir iki parça bir göz banyosu bir şey koy. Millet öyle arsız gibi internette porno sitelerine... Ha, parça şey mı atılsın diyorsun sen? Parça değil de konuyu bölmeyecek şekilde... Efendim bir öpüşürken aynı mesela... Aynı oyuncular mı? Aynı oyuncular filmin hikayesine uygun bir şekilde orada mesela bir şey olabilir veya bir dar kıyafet giyebilir, şey yapabilir mesela... Ya şimdi öpüşme falan biraz böyle bir şey durabilir konunun içerisinde mesela iki arkadaşın hikayesini anlatıyorsa film. Hı hı. Şimdi onları hani araya diyorsun ya bir şey bir öpüşürsünler ondan sonra tekrar devam etsin. Şimdi mesela öpüştüler ondan sonra başka bir şeye geçebilir. Ya yani onu yapamaz ama en azından dar kıyafet mesela. Yani. Giydirebilir veya ne bileyim birbirine çay verir. Çay verirken mesela tepside, getirir. <gülüyor> tepside getirirken mesela tutmaz. Yani bayağı rahat rahat eğilebilir mesela. Eğilsin mesela. O oraya bir gir girmiş olsun. yani içine ya bayağı yorulduk banka da Yani filmlerdeki gibi değilmiş. Ne kadar zormuş. Veya bir banyo şey sahnesi gelmiş. olsun mesela. Ha? banyo sahnesi. sahnesi. İlla yani ben bir duşa giriyorum dedikten sonra duştan çıkmış hani vermesin. Kofada havluyla adamı görüyorsun. Yönetmen. Ha öyle değil mesela. Çıkmış mesela havluya şey yapmaya çalışıyor. Ne o? Almaya çalışıyor yani herkesin o. Hep şey sahnesini görüyorsun ya. Duşun arkasında. Ha. ...buğulu bir camdan görüyorsun falan. Onun yerine bayağı suyu kapatsın falan... ...ayakları silkeleyerek çıksın. küvetten çıksın... ...havluya gidene kadar. 3 saniye 5 saniye. Veya birebir duşun içindeki... ...durumu da gösterebilir. Ha, yani şey, nasıl, şey, önce tutup. önce, önce şampuanlıyor ...sonra iyice durulanıyor... Sonca, ...sonra <gülüyor> kremleniyor falan... ...ondan sonra bir fırıkleniyor falan. <gülüyor> falan... ...ağzını Ondan... yıkıyor falan. <gülüyor> Her tarafını güzelce şey yıkıyor. <gülüyor> o sahneyi görsek mi? <gülüyor> Ayaklarının <gülüyor> mesela bilekleri böyle parmak falan hepsinin böyle filiriklendiği yeri böyle bir şekilde uzun uzun. Uzun da değil bu kaç dakika sürer bu anlattığımız ya? <gülüyor> 10-15 dakika <gülüyor> bizde abarttığımız bir şey yok ki. Yani. Ne olacak ışık zaten oraya kurulmuş olacak. Gerisinde zaten yani, filmi şey yapsın. Oradan ışık Oyuncuya vermiş. Oyuncuya da var. rahat. Rahatlık? O bütün günün stresini o banyoda asın. Bir tek kameralara su sıçramaması. Bak bakalım onlar... o zaman ne oluyor? O zaman millet koşu koşuştur sinemalara gider. Ondan sonra niye şeyimiz az? Gişemiz niye düşük bilmem ne falan filan. E ben bunu Bunları da ben söylemeyeceğim. Vallahi evet, yani hakikaten ben söylemeyeceğim. Yönetmenim ben. Bir hayal taşıyorum ekrana. E tamam taşı da o hiç hayalinde şey yok mu? Banyoda şey yapan veya bir çay getiren İlla kadın demiyoruz biz. Erkekte de olabilir. Erkekte olabilir tabii. Erkek de göremiyoruz. Hiç Galiba erkekler erkek... erotizmde sıkıntı yok Ha bir erkek görüyoruz erkek En görüyoruz son değil. benim hatırladığım sinemada erotik görüntü Sudan çıkan James Bond Ne yapayım ben şimdi onu Hangi James Bond memati mi memati, Sudan çıkan memati Sudan, <gülüyor> sudan mı çıktı <gülüyor> o ya Sinemada erotizm var ilk James Bond'da şey slip ile sudan çıkıyor ha, Mayo böyle yani. diye böyle temizliyor ha. Zihnimizde erotik görüntü olarak o kaldı İyi insanın yine garip bir şey kalmış Peki erotik <gülüyor> görüntü diye Sen bir değişik Olmuşsun. Ben onu şey yapamadım. Modern sabahlar, Bo modern, sabahlar. Modern, sabahlar. Radyo modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim ve devam edelim. Buyursunlar efendim. Ne olmuş? Ne bir? Fransa hareketli. Fransa kaini. Ne tip bir hareket var? Ee, Bahar coşkusu. Zengin vergisi diye söylenen bir şey vardı ya. Evet. şey kaçıran vergisi. Cerah diyor kaçıran. kaçıran diye geçer. Cepar diyor kaçıran. <gülüyor> kaçıran vergisi diye kısaltılmıştır. Ee, bunun e, kaldırılması, e, geri dönmesi bu yasanın geri e, ne denir ona ya? İptali. İptali. Yasanın iptal edilmesiyle ilgili e, konuşmalar, görüşmeler yapılıyor ama. Yasayı e, çıkaranlar tarafından mı yapılıyor bu? Muhalefet mi yapıyor? Yok yok. Ya, çünkü yasayı, çıkaranlar... yasayı çıkaranların şey çok yanlış oldu yani. Cepha kaybettik. Ne yapacağız şimdi Fransız sineması şokta. Vallahi Danıştay olumsuz görüş bildirmiş. Hmm, yani öyle, öyle olunca e, tekrar e, yazılı bir açıklama yapmış Maliye Bakanlığı. E, onun yerine şunu mu yapsak tekrar gözden geçireceğiz bir daha bakacağız demiş Danıştay böyle bir e, şey verince. E, görüş verince olumsuz görüş verince. Fakirlerden alalım daha çok ver gibi demişler. Onlar kaçsa da sokaklardan fakirler eksilsin yani. Demişler. Ama uygulamaya konmayacak galiba. Yani bu zengin vergisi e, uygulamaya konmayacak gibi görünüyor şimdilik. Oh, Olan... Bir kez daha zenginler kazandı. Olan kime oldu? <gülüyor> Ocağda <gülüyor> <Cepardio 'ya. gülüyor> oldu vallahi 7 Ocak 2013. Jepardioy'a mı oldu yoksa Allah belasını versin <gülüyor> sizi çıkaracaksınız yasa diye bağırmış Rusya dağlarında. Bir de o kadar çok var ki diyor gibi adam. Rakinin bu Edrien diye bağırdı, Drago diye mi bağırıyordu. Rusya dağlarında Drago diye bağırıyordu tabi Drago diye mi bağırıyordu? niye Edrien diye bağırsa? Edrien zaten evdeydi o sırada. Bence bir şey diye bağırmıyordu ya Rusya dağlarında. Rusya dağlarına çıkıp Drago diye bağırıyordu ya seni yeneceğim gibi. Çok garip bir şeymiş öyle Rusya dağlarına çıkıp Drago diye bağırmak ya. İvan Drago'nun Drago'sundan bahsediyorsun. Drago sana falan. geliyorum falan gibi. Çünkü benim bildiğim bağ bağıracağını çok düşünmüyorum yani o filmde. Çünkü benim hatırladığım orada kendi sana bağırması mı ters geldi? <gülüyor> Bana bağırması ters geldi yani. Orada onu takip edenler vardı çünkü hatırlıyorsan. Ama onları nasıl kara sapıp şey yaptı? İşte o yüzden izini kaybettirmeye İzin çalış çalıştığı için bir taraftan orada Çıktı bağırması... Dağlarına izini belli eder. Benim de mantığıma şöyle oturuyor. Benim yani dümdüz baktığım zaman olaya. Şimdi e, bu daha haberi çıkıyor ya şeylerden. Merdivenlerden. Philadelphia. Philadelphia, Philadelphia merdivenleri diye geçiyor. Philadelphia belediye merdivenlerinden. Çıktı. Orada bağırmaz Çünkü yani sabahın erken saatinde zaten koşuya çıkıyor. Uyuyan vardı şey vardı. Ama orada... Philadelphia erken kalkıyor abi. Erken kalksa da o, ne et... bağırıyorsun kardeşim derler. Ama Laki. daha çıktı. Çünkü hep bağırmak istiyordu bence. İlk dört, ilk üç rakide hep bağırmak istedi. Daha çıkınca rahatlıklı Drago diye bağırdı gibi geliyor bana. Sovyetler Birliği'nde rahatladı hı hı. diyorsun yani. Neresiydi, neresiydi acaba o? Antrenman yaptığı yerler Moskova şeylerini mı Moskova temellisi temelli mevki diye geçer öyle mi Moskovanın temelli mesela Ivan Drago da Çukuramvarda hep şey yapıyor antrenmanlarını yapıyor oralardaki Çukuramvardaki evet. spor salonlarında yapıyor evet. ve bunun mücadelesi sakın kaçırmayın sevgili dinleyiciler rakip 4. 4 eğer bir gün sinemaya gelirsen bu eski filmlerin sinemada oynatılması teklerde yapılan şey mi yoksa sadece sanat filmleri mi oynuyor böyle? Ya orada çok şey bir telif problemi var ciddi açılması gereken bir telif problem var o yüzden oynayamıyor ülkemizde yoksa yani Başka yerlerde oynayan için kaldırın olmayacak tek... evet, sanat denli. filmleri dediğinde de telifi daha düşük olan veya telif istemeyen filmler olduğu için cool, onları görme şansımız daha yüksek oluyor da işte bu yeniden işte ne bileyim bir babayı sinemada neden izleyemiyoruz çünkü babayı izleyemiyoruz <gülüyor> diyoruz bu yüzden teşekkürler Ege. işte e e e Program bitmiş olsaydı dediğimiz anlardan bir tane seyredemiyoruz hep... Rakileri ben izlemek isterim. evet. Çok güzel olurdu yani. Böyle bir seri iyi tercih edecek olsan rakibi mi tercih edersin yoksa rakibe Indiana Jones'u? Vallahi çok güzel olur. Açık ya. söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Cevap, cevap Star Wars'u izledik mi peki? Star Wars'u izledim ben hem de 3'ünü de aynı gün izlemiştim bu yeni dijital şey yaptıktan sonra Hayır, o 1-2-3'ü zaten izledik da. de 4-5-6'yı izledik mi? 4-5-6'yı ben zamanında sinemada izlemiştim sonra tekrar dijital eklemelerle bir daha Remaster oldu. mı diyorsun? Remaster değil ya böyle işte ne? bir şeyleri koydular ya araya 1-2-3'ten önce 4 5 6'yı bir daha elden geçirdi ya dijital böyle süperlerdi. Evet, yaptı. evet. O da girdi mi o da, Onlar da sinema oluyor. Hatta batı sinemasında böyle birinden çıkıp öbürüne girip öbürüne gelerek falan üçünü aynı bir yerde tamam hatırladım. Braveheart gösterildiği tadılamadım. zaman tadılamadım. Değil adam. mi? Braveheart'ın gösterildiği zaman. Ben bir öyle bir imkanım olsa Braveheart'ı tercih ederim. <gülüyor> 85 hafta izlemedim. İzlemedim. <gülüyor> aklım başıma sonradan geldi. Diyerek koşa koşa giderim Braveheart'a. Bridge Together dedik mi bugün biz? Hayır demedik. Ne demek olduğunu da bilmiyorum. <gülüyor> Beraber köprüler kuralım. Diyor. Bugün Ber bu arada milli maçımız var. Ondan haberim evet, var mı? Evet tebrikler. Tebrikler için erken Zayıf. otomatiğiniz zayıfladığı anlar. Zayıf İyi diye... şanslar diliyoruz milli takımımıza. Macarlara en güzel cevabı versinler. Allah Allah aşkına sus <gülüyor> hangi Macar diye hatırlıyorum ya daha sabah gelirken <gülüyor> Macarları da onlar bize bir şey demedi ki en güzel cevabı verelim Macarlarla değil mi maçımız Macarlarla olabilim yani en güzel cevabımız şu olacak Macarlara Jemim'de üç kuşuk elma var yani üç gol en az <gülüyor> kader maçına çıkıyoruz buradan tanıdığımız tek Macarla iddiaya giriyoruz Victor'la. Eğer şu anda Macaristan elçiliğinde bizi dinliyorsa. Ve iddiaya giriyoruz. Şöyle enteresan da bir iddia. Tek taraflı bir iddia. <gülüyor> Fark etmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Şu anda Viktor falan yok. Ama biz onunla iddiaya giriyoruz. Yo, tek tanıdığımız Macar Viktor'la. Eğer Macarlar kazanırsa gelsin dükkanda biz ona bir içki ısmarlayalım. Eğer biz kazanırsak gitsin e, bize Macar salam. Veya uç kuruşak elma cebinde getirsin. Ya çorba yapsın bizim dükkanda ya. Onun bir ha, ara öyle doğru. bir şeyi vardı. Doğru, Gulaş yani. çorbasını yapsın. Yapsın. Güzel servis edelim. Ne kadar güzel. Öğlen servisimizi de koyalım. İddiaya girilmiştir şu dakikada <gülüyor> itibaren. Şu dakika. Herhalde bir itirazınız yok. Victor Bey. Ee, bu arada takım kuvvetli bir takım milli takımın işi zor. Dün dediğim spor programlarından anladım. Kuvvetli ederim. miymiş macar takımı? Evet. Yani bir maçtan bahsediyorlardı da 1-0'dan 3-1 yapan bir takımdan bahsediyordu o. Fenerbahçe'nin rakibi mi? Türkiye'nin rakibi mi? Birinin rakibi böyle bir rakip var yani bu futbol diyor aslında. Ha, anladım yani Macaristan olmayabilir diyorsun. Ben böyle yani spor programı dinliyorum da o kadar da ilgiyle dinlemiyorum. Sen neyin ne, nesini dinliyorsun ya? Yani Bir kere o NTV radyo dediğin program <gülüyor> televizyon. NTV sporda da televizyonda yayınlanan televizyon program. Televizyon programı mı? Tabii, evet <gülüyor> teşekkürler. Ee, radyoda da yayınlanıyor. Senin arabada olduğun saate denk geldiği için evet. sen onu radyo programı zannediyorsun. Ben, ben, o benim kasaptan dükkana gidiş programı. Tamam, yani ne program. zamandır söyleyecektim programda konuştuğumuz için söyleyeyim. Ee, orada mesela ne dikkatini çekiyor senin ya? Konuya uzun, uzun, hakim adamların konuşması. Orada arada espri falan oluyor. O Yok, şey işte, onlar esprilerle sulandılar gene falan diyorum. Ben özünde futbol konuşmasından hoşlanıyorum. Ama bir 1 0dan 3-1 yapan takımı orasını kaçırmış olabilir. Bazen. Bazı hepsini, çok tekrar etmiyorlar. Hepsi, Herkesi biliyor zannediyorlar. Sonuçta yazarak dinleme gibi bir durumunda olmadığı için. Araba kullanıyorsun çünkü. Araba kullandığım için. Çünkü, çünkü olsa hep yazarım. Çünkü Ege e, ben biliyorum spor programlarını yazarak dinler. Bu, bu tabiri Türkiye'ye getirmiş insandır. Yazarak hmm. dinler. E, ama tabii araba kullandığı için maalesef onu dinleyemiyor. Neyse başarılar diyelim. yani şeyde değil mi e, Macaristan'da? Türkiye'de ya. İstanbul'da. Emin misin ondan? Evet. O zaman ben başka bir maçtan bahsedeyim. <gülüyor> tamam o, o zaman ona da e, denk geldiğimiz İstanbul'da maç zaman... daha iyi şansımız Konuşalım. da yüksek. Milli takımı şimdiden tebrik ediyorum. Hollanda'da Romanya'yı. Bizim tarihi Macaristan şeyimiz var değil mi? Puşkaş mı? Bilmiyorum da böyle bir Türk milli Lokan takımının tam. zamanı bir Macaristan, Macaristan galibiyeti. galibiyeti var. Yıllarca tek spordaki yüzümüzü güldüren olay oydu. İşte Puşkaşlı Macaristan'a galiba karşı alınmış bir galibiyet. Bu akşamki maçta e, milli takımımız Macaristan'la oynayacak ama bir yandan da Hollanda'nın Romanya'yı yenmesi lazım. orada olacak. Yenmesini istiyoruz. Hep böyle bir şey oluyor ya. Bu, bu da yine böyle olmuş. Nasıl oldu? Nasıl geldi bu o i̇şte Bu Dünya Savaşı şeyi. Onlar yenilirse biz kazanmış sayılacağız falan filan. Vallahi Hollanda'yı tutuyoruz. Hollanda Romanya'yı. Orada da Hollanda'yı mı tutuyoruz? Orada da Hollanda'yı tutuyoruz. Ama yanlış Herhalde tutuyor. Romanya 1-0'dan 3-1'e yaptı bir yerde. Macarız. Diğerlerde bir şeyler sevgili dinleyiciler Takip etmek onu, lazım onu öğrenelim. Ee, Tek eksik olan bilgi o Diğer bütün bilgileri şu anda verdik <gülüyor> Sporla ilgili onu da öğrenelim Yarın herhalde o bilgiyle beraber tekrar karşınızda olacağız Oktay Bey çok teşekkür ediyorum İlk önce dolu dolu bir spor programını Daha geride bıraktık bu sabah ee, futbolla yatıp futbolla kalktığımız günlerde Sevgili dinleyiciler Ben sana bu güzel ifadelerine şöyle cevap vermek istiyorum Bridge together Bridge together dediğimiz Sevdiğimizde el ele tutuşup bridge together diyeceğimiz Günler bunlar bahar günleri Hakikaten şimdi Ottu'nun e, Bazı şeylerini de gördüm ben bu sabah Ney ya Havaya İyi aldanıp abi. çiçek açmış ağaçlarını da gördüm Diyorum ki O ağaçların çiçekleri dallarında ölmesin bir an evvel bahar gelsin, bir an evvel sevgililer sokaklara bridge together diyerek çıksınlar ve sevginin yoğun yaşandığı günler Ankara'mızı sarıp sarmalasın. Sevgili dinleyiciler, sevgili dinleyiciler, kuzeyden gelen bulutlarla mı da sonuna geldik? Ee, Tomas, evet, 4. sevgili dinleyiciler, hangi radyoya özendiğimiz herhalde belli oldu. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, hoşçakalın diyoruz. Her sabah görüşürüz. Neşeli bir şarkı bitirelim. Blues Brothers, everybody needs somebody to love. Bir mükemmel bir gün olacak.